Kişilere lakap takmak. Günahtır. Kötü lakab olursa lakaplara iki kısma ayrılır. Bir kişinin memnun olduğu hoşuna gittiği lakaplardır. Bunlar e, iyidir. Bir beysi yok ama kişiyi üzen, duyduğunda hoşlanmayacağı işte nedir mesela nasıl takıyor? Anadolu'da maalesef çok var. Biraz da e, dedim ki Kel Ali, Kör Hüseyin, Topal Mehmet, işte Çolak bilmem ne gibi veyahut da başka ıı, çirkin bir nitelik ünle takarak söylemesi günahdır. Kulak göstermek diyor. Ahlaksızlık etmekte. Gıybete mi gıybet, gıybet. başka bir şey. De gider, gider hmm. yani gıybet de girer tabii. Yani gıybet, biraz daha farklı, lakat biraz daha farklı. Ya yani bunun da yüzüne de söylüyorlar. Ya hmm. da söylüyorlar. Yüzüne söyleyince adam sesini çıkartamıyor ama hoşuna gitmiyor mesela. Mesela Ömerül Faruk Hakkı batıldan doğru yanlıştan ayran anlamında Hz Ömer'e Faruk ismi verilmesi güzeldir. Lakaptır mesela bu. Efendim Ebu Bekir Es Sıddık. Çok doğru. Çok tasdik eden Ebu Bekir. Değil mi? Yani bu mesela e, Ayşe Betül. Betül çok ibadet eden gibi böyle işte e, akıllı efendim cömert e, efendim hayırsever e, ne bileyim disiplinli akıllı değil mi tertipli düzenli çalışkan gibi sıfatlar e, iyidir ama kişi duyduğu zaman hoşlanmayacaksa o günah olur. Hmm. Kulak üstlenmek olur. Kur'an ahlakına uygun olmayan bir davranış yapılmış olur. Hı. bezu bil elgap birbirinize kötü lakaplar takmayın diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın bu emrine karşı çıkılmış. Dolayısıyla günah işlemiş olur. Tevbeyi evet. gerektiren bir günahtır. Büyük günahtır. Üstelik kul hakkı da içeren bir günahtır. Hı. Kişi hocam tasvir ve teşhis için kullanılsa? Yani adama birisini tanıtıyorsunuz mesela. Delim ki beni kendimden öğretiyorum. Beni tanıtıyorsunuz. Birisini tanıtamadın. Ya şu saçı dökük adam var ya filan dediniz mesela. Ya şu işte kolu ayağı biraz sakat olan işte yürürken topallayan kişi var ya ha tamam hatırladım hatırladım kabilinden eğer ise inşallah bir şey olmaz. Yani rencide etmeyecek şekilde evet. değil mi? <gülüyor>